Bugün 28 Ekim 2009 çarşamba. Üç esas şerhi derslerimizin dokuzuncu dersi Tevfik Allah'tan. En son musannefin şu ibarelerinde kalmıştık. Ve enva'ul ibadeti ki emr Allahu biha mislih emr Allahu ve iman ve ihsan ve minhu ed-duaa ve'l-khauf ve'r-ricaa ve't-tevekkel. والرغبة والرهبة والخشوة والخشية والإنابة والاستعانة والاستغاثة والاستعاذة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها. بعض مشكلارا امر الله بها وكلها امر الله بها وكلها لله سبحانه وتعالى. بعض مشكلارا دو شكله. إيه عبادة تشكيلين سايوه. مسلمة رحمه الله.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 Taburlerine delilleri söylemeden önce kısaca değindik bazılarını. Evet. Şimdi bugün o zaman kafü. Tabu bugün akide dersi kısa sürecek inşallah uzatmayacağız fazla. Evet, bunlardan bir tanesi dedik ki minhu min ed du'a. Bunlardan birisi du'a ve kafü korku. Şimdi dediğimiz gibi geçen hafta.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 Kalbin meyli aslen sevginin bir neticesidir. Çünkü baktığın zaman muhabbet tamamıyla kalbin etmesiyle başlamaz. Böyle yani mesela aşık olduğunu düşün birisine. Değil mi? Mesela bir kıza aşık olduğunu düşün. Direkt kalbin ona meyledip bağlanmaz. Önce böyle bir yani seni karşı taraftan çeken bir şeyler olur. Böyle bir ufak kıvılcınlanma diyoruz biz buna artık neyse.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 Hatta alimler, bu da yeri gelmişken söyleyelim, önemli. Şimdi biz anlatıyoruz, işte rahbet bu demek, reca, bu demek işte korku, bu demek işte havf, haşya, rahbe. Bunların üçü nedir? Korku diye Türkçe'de belki mahallelerde tercüme edilir ama bunların arasında fark vardır. Yani Allah rahbet ettiklerini söylüyor, haşyet ettiklerini söylüyor ve havf ettiklerini söylüyor. Ama Allah'ın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 Mesela bunlardan bir tanesi İbnül Kayyım. İbnül Kayyım Mederci Sälki'nin adı altında ki bu zühdle alakalı bir kitaptır, Mederci Sälki'nin adı altında dev bir eser yazmıştır. Hatta bu öyle bir eserdir ki, yani eh ehli Sünnet'e mukayese eden veya İbnül Kayyımı mukayese eden hiçbir insan olmasın ki günümüzde mutlaka o kitabı önem vermiştir, o kitabı kütüphanesinde bulundurmuştur. Hiçbir ilim talebesinin kütüphanesinden eksik olmaması gereken bir kitaptır ve alimlerin hiçbirisinin kütüphanesi.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 Dönemlerinde yazmış olması. Ama kitap cümle olarak yani çoğu büyük bir kısmı ehli Sünnet'e muvaffakat etmiştir. Muvaffakat ettiği yerlerde mükemmel bir noktadır. Yani mükemmel bir kitaptır elhamdülillah. Çok güzel bir kitap. Ancak dediğim gibi bazı noktalarda istirak edilmiştir üzerine. Bu da her kitapta bulunur. Bu normaldir yani. Ama ilim talebesinin... Kütüphanesinden hali olmaması lazım. Bunun çeşitli baskıları Arapçada mevcut zaten. En güzel baskısı Mektebet-i Rüşt'ün Rüşt, Rüşt Tabi bunlar Arap dilinde basılmıştır. Rüşt bastığı veya Tayba evinin bastığı bunlar yurt dışındaki yayın evler. Bunlar güzeldir baskıları, tahkik edilmiş, nuskalarına dikkat edilmiş. Yani bu önemli bir kitap. İlim talebesi herkese tavsiye ederim ama Türkçesinin çevrilmiş haliyle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 Yine İbn İbn Teymiye rahimehullah. kitabı yazmıştı. İsmi Et Tuhfetul Irakiye fi'l A'malil Kalbiyye şeklinde İbn Teymiye'nin de kalp amelleriyle alakalı ve grubaba bunu bu kitabı kalp amelleri adı altında bastı bak bu kitabı tavsiye ederim. Çok değerli, önemli bir kitap İbn Teymiye'nin yazdı. Grubaba da bunu kalp amelleri adı altında bastı. Hatta yeni baskısını yaptığın son. Bu çok önemli bir kitap. Bunu tavsiye ederim. Kitabın orijinal ismi Et-Tuhvetü'l-Erakiye. Fil-A'malil-Kalbiyye. Bir kitabın ismi. Bunu Gurabaynır'ı kalp amelleri şeklinde bastı. Bir teymiyede bunda çok düzeltir kalp amelleri. O yüzden bu kitabı tavsiye ederim. Güzeldir yani. Faydalı. Evet. evet. O yüzden dediğim gibi bunlar ibareler önemli. Allah'a sebecelle bize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 Siyah yakse göre bu bunun ayrımı bellidir ayrı ama aslen baktığınız zaman arasında fark var yani. Tamam? Aslen baktığınız zaman arasında ne var? Fark var. İnna ma yahşallaha min ibadihi elulema. Allah'tan ancak alimler korkar. Sadece alimler mi? Nasıl sadece alimler? Yani. yani ne demek? şeyi evet. Allah'a hakikaten bilenler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 Havf ise e, o haşya'ya göre daha alt seviyededir. Evet, evet dediğimiz gibi müsannif rahimullah ne dedi? Ve minhu eddua. Bunlardan bir tanesi nedir? Dua. Velhavf. Bunlardan bir tanesi el elhavf. Korkmak. Şimdi tabii korkunun kısımlarını alimler ayırıyor. Yani bunlar çok...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 Bu bir tabii korku. Bir de alimlerin havful ibade veya havfu's sır dediği yani ibadet korkusu. İşte bu işte ne edilen korku. İbadet korkusu, sırrı korku dediğimiz. Yani bu da zul ve tazimi içerir, ahe. Yani hürmet göstermeyi, tazim etmeyi. Tazim etmekle beraber karşında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 مصنف رحمه الله ne dedi? Bunlardan bir tanesi dedi ki dua. 2. ikincisi korku. Bunu taksimata böldük. Buna delil olarak şunu söylüyor diyor ki ve delilu ve delilul hafk yani korkunun delili şudur. Allah azze ve celle'nin şu kavlidir. Fe la ve khafuni in kuntum mu'minin. Eğer mümin isiniz onlardan değil benden korkun. onlardan değil benden korkun. Ve yine üçüncü kalbemele olarak korkudan sonra raca. Recayı da biz anlattık, değil mi? Bunun denini de söyleyelim. "Femen kana yerju liqa'a rabbih felya'mal amalan salihah ve la yushrik bi ibadeti rabbih ahada." Kim Rabbine Rabbine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 Kim Rabbine kavuşmayı istiyorsa bu istemekle yetinmeyecek. Feli amel amelen salih. Salih amel işlesin. Ama rağbette böyle değil akı. içinde zaten ne var? He? Rahbetin içinde ne var zaten? Ben i̇stediği şey, i̇stediği şey, şey var. Bak diyor ki onlar Rablerinden rahbet ve rağbet ile umarlar diyor. Bak rağbet ve rahbet ile umarlar. Yani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 sahabelerden Ömer bin el Hattab, Ali bin Ebi Talib, Ayşe bint Ebi Bekir, Ebu Hureyre, Enes bin Malik, İbni Abbas, İbni Ömer, İbni Mesut, İbn Abbas, İbn Ömer, İbn Mesud, Muaz bin Cebel, Ubey bin Ka'b, Ubade bin Saamit, Abdullah bin Amr radıyallahu anh ve daha isimlerini zikretmediğimiz birçok sahabe vardır ki onları rivayetleriyle ile Fatiha hakkındaki risalemizde onları yani bu diğer sahabeleri vesaire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 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kendisine imam eden kişiye yaraşmasa gerek. Yani bu bütün imamın arkasında olsan okumayabilirsin diyen bütün alimlere taan etmektir işte bu cümle. Bütün alimleri küçük görmek, ta taassupla. Yani İbn-i Teymiye şu an taassu behli. Neden? Çünkü i̇bn Teymiye sesli namazlarda okum okumuyor. Elbani taassu behli. Neden? Sesli namazlarda okumuyor. Ne bileyim imam aynı taassu behli sesli namazlarda o. şey Sesli de olsa sessiz de olsa okumuyor.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 Veya Selefi menhecini nispet etmezse kimse bir şey demez. Ya dersin ki bu da zaten kendi başına bir fırkadır. Yani, mutezile var, Cehmiye var, e, za, Zahiriye var, işte İbni Hazım. E, yani böyle bir fırkadır dersin seni ilgilendirmez. Anl Anlatabiliyor muyum? Yani bak geçen bir yazı daha gördüm. Arkadaş bana atmış link olarak. Bir tıkladım baktım önüme bir internet sayfası açıldı. Ebu Bekir Sifil. Diyor ki işte bu Selefiler bak adam vallahi billahi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 umum hus, yani, e, husus yani husus umumuna yaptı burada taksis etti dersin birisi böyle bakar hanefiler de şöyle bakar hayır fatiha e okumak için kemaliyet kısmıdır ha okumamak da işte caiz olan kısmıdır nasların bildiklerinde böyle gelir yani bu da bir bakış açısıdır ha bu tartışılır Fıkıhta da zaten okuyoruz fıkıh. bunu tartışacağız bunda bir sorun yok çünkü zaten yoktur kısmı yani yoktur kısmı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 Ya işte peygambere mukave ettin. İmam Şafi'ye göre sen peygambere mukave ettin. Böyle basit değil ki ilim. Böyle basit değil. Yani bu insanlar samimi değiller miydi? Bir sürü rivayeti gördükleri halde. Senden farklı amel ettiler. Senden farklı amel ettiler. Bu rivayetleri bildiğin. Hani mesela insanların şöyle bir bahanesi var. Ya o rivayetleri görmemişlerdir. Bazılarına ulaşmamış.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 Yani bir kelimenin içinde birden fazla mana var. Nereden bileceksin hangisi? E bu güçlü bir ilimden sonra, uzun bahslerden, araştırmalardan sonra elde edilecek bir ilimdir yani. O yüzden yani bil ki bu türlü söylemleri söyleyen kişiler âlimlerin dizinin dibinde oturmamış. Yani il ilmin kokusunu alan, fıkhın kokusunu alan insanlardan bu tür cümleler sadır olmaz. Anladın mı?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 bu kadar basit değil elim yani. Evet. Ala kulli hal ayetimize dönüyoruz. Reca dedi müellif, hemen bitiriyoruz dersin inşallah. Fe men keana yarculika rabbihī felye'mal 'amelen sâlihan ve lâ yuşrik bi'ibâdeti rabbihī ahadâ. Kim Rabbine karşı Rabbine karşılaşmayı ne yapıyorsa, umuyorsa, reca ediyorsa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 Ameli ne yapar? Sahih yapar. Bu ayet de buna delildir. Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa he, salih amel işlesin. Bak bu mütabaat kısmı amel salih amel anca ancak Resulullah'a tabi olmakta olur. Çünkü men, amel, amele amilen, men, amele amelen, men amele amilen men amile amelen leysalehi emruna fehu red. Men amel amilan men amile amelen feleysalehi emruna fehu Kim bir amel işlerse ve o amel hakkında bizim bir emrimiz yoksa